Resailin Nura işaret eden ikinci ayet. Fastakım kemâ ümirt e. Ayet-i meşhuresidir ki Şeyyebetni suret-u Hud hadisinin vüruduna sebep olmuş. İstakım kemâ ümirt işareti 8. lemada tafsilen beyan edildiği gibi sûre i Hud'da Teminhum şakiyyun ve saîd ila âhirehi ayetinin iki kuvvetli işaret veren sayfesinin mukabilindeki gayet meşhur bir ayetidir. Makam cifrisi 1303 ederek hem Sûre-i Şura'nın ikinci sayfasında Vastakim Kemâ Ümirt'te ise 1309 ederek o tarihte umun muhatapları içinde birisine hususan Kur'an hesabına iltifat edip istikametle emreder ki birinci tarih ise Resailin Nur Müellifinin Risale-i Nuru netice veren ulumun tahsiline başladığı tarihtir ve ikinci ayetin tarihi ise o müellifin harika bir surette, pek az bir zamanda ilimce tekemmül etmesi, tahsilden tedrise başladığı ve üç ayda ve bir kış içinde on beş senede medresece okunan yüz kitaptan ziyade okuduğu ve o zamanın o muhitte, en meşhur ulemasının yanında, o üç ayın mahsulü on beş senesinin mahsulü kadar netice verdiği çok mükerrer imtihanlarla, Haşiye, bu beyanat-ı metiye, Said'e ait değildir. Belki Kur'an'ın bir tilmizini, bir hadimini Sait radıyallahu anh lisanıyla ve haliyle tarif eder ta hizmetine itimat edilsin. Ve hangi ilimden olursa olsun sorulan her suale karşı cevabı sabap vermekle ispat ettiği aynı tarihe tam tamına tevafuklar remzen Risale-i Nur'un istikametine bir işarettir. Üçüncü ayeti i meşhure والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ayeti kuvvetli münasebet imaniviyesi ile beraber Cifirce 1344 eder ki o tarihte Risale-i Nur'un şakirtleri gibi bu ayetin manasına daha ziyade mazhar olanlar zahiren görülmüyor. Demek bu ayet manasının müteaddit tabakalarından işarî bir tabakadan ve remzi bir perdeden Kur'an'ın parlak bir tefsiri olan Risale-i Nur'a bakıyor. Ve en evvel nazil olan sure-i Alak'ta innel insane leyadga ayeti manasıyla ve makamı cifriyle ifade ediyor ki 1344'te nevi insan içinde firavunane emsalsiz bir tuğyan, bir inkar çıkacak. Valladine cahedu fina ayet ise o tuğyana karşı mücاهده edenleri senâ ediyor. Evet, harbi umumi neticelerinden hem alemi insaniyet hem alemi İslamiyet çok zarar gördüler. Nevi insanın hususan Avrupa'nın mağrur ve cebbarları bilhassa birisi kuvvet ve gınaya ve paraya istinat ederek firavuna ne bir tuğyana girdiklerinden o hususi insanlar nevi beşeri mesul ediyor diye insan ismi umumisiyle tabir edilmiş. Eğer lenehdiyennehumdeki şeddeli nun bir nun sayılsa, 1294 eder ki, risalet Nur müellifinin besmele-i hayatıdır ve tarihi veladetinin birinci senesidir. Eğer şeddeli lam iki lam ve nun bir sayılsa, o vakit 1324'te hürriyetin ilanı hengamında mücahede-i maneviye ile tezahür eden risale Nur müellifinin görünmesi tarihidir. Dördüncü âyet-i meşhure Walakat lekad atayna keseb'an min el ayetidir. Şu cümle Kur'an-ı ve Fatiha suresini müsenna senası ile ifade ettiği gibi Kur'an'ın müsenna vasfına layık bir bürhanı ve altı erkanı imaniye ile beraber hakikati İslamiyet olan yedi esası Kur'an'ın seb'a meşhuresini parlak bir surette ispat eden ve seb al methani nuruna mazhar bir aynesi olan Risale-i Nur'a Cefirce dahi işaret eder. Çünkü etayna keseb 7'den el-Mezan'i makamı Ebcedi'si 1335 adediyle Risale-i Nur'un Fatihası olan İşaratul İcaz tefsirinin Fatiha suresiyle el-Bakara suresinin başına ait kısmı basmakla intişar tarihi olan 1335 veya 6'ya tevafukla remzi bir perdeden ona baktığına bir emaredir. Beşinci ayet e women kâne meytan fa ve cealnâ lehu nûran yemşî bihi Bu ayetin remzi latiftir. Çünkü hem kuvvetli münasebeti ile, hem cifirle efrad-ı kesiresi içinde hususi bir surette Risale-i Nur ve müellifine bakıyor. Şöyle ki Meyten kelimesi tenvin nun sayılmak cihetiyle 500 ederek Saidun Nursi adedi olan 500'e tevafukla işaret ediyor ki Saidun Nursi dahi meyyit hükmündeydi. Risaletun Nur ile ihya edildi. Onunla hayat buldu. Evet. Emkenke meytan fa ahyaynahu ve cealna lehu deki iki tenvin nun'durlar. 1334 eder ki o aynı zamanda Arabi tarihle Said umumi harpte maddi ve dehşetli bir mevtten dahi harika bir tarzda kurtulması ve felsefe ve gafletten gelen manevi ve şiddetli bir ölümden necat bulması ve Kur'an'ın abu hayati taze bir hayata girmesi tarihidir. Bu tevafuk-u manevi ve muvafakat-ı cifriye delalet derecesinde bir işarettir. Hem fe'ah ahyaynahu ve cealnâ lehu nuran yemşî bihi fi'n-nâs de tenvin nun ve şeddeli nun iki nun ve bir de telaffuz edilen ya sayılmak ciyetiyle 1294 eder ki veladetinin ve hayatının birinci senesidir. Demek bu cümleyle hayatı maddiyesine, evvelki cümleyle de hayatı maneviyesine işaret eder. Elhasıl bu ayet müteaddit ve çok tabakalarından bir işarî tabakadan hem Risaletün Nur'a hem müellifine hem bu 14. asrın ibtidasına hem ibtidasındaki Risaletün Nur'un mebdeine remzen belki işareten belki delaleten Bakar Evamen kane meyten ayetinin tetinmesi Evamen kane meytan fa ahyaynahu ve cealnâ lehu nûran yemşî bihi fi'n-nâs Keman metlehu fi'z zulumat leys bi kharij minha ayetinin kuvvetli işaretini hem teyit hem letafetlendiren üç münasebet birden Ramazan'da kalbime geldi. Kat'i bir kanaat verdi ki meyyit kelimesine tam münasip sayittir. Bu ayet Risale-i Nur tercümanı olan Said'i meyyit unvanı ile göstermesinin bir hikmeti budur ki mevti'n muammasını ve tılsımını Risale-i Nur ile o açmış. O dehşetli yüzün altında ehli imana çok ünsiyetli, sürurlu, nurlu bir hakikat keşfedip ispat etmiş. Ve mebtalût hayat-ı fâniyede boğulan ehli ilhada karşı bâkîyâne hayat-ı muvakkat bir mevt-i zahiri ile galibâne mukabele eder. Kemem meseluhu fi'z zulumat sırrına mazhar olan ehli ilhat gayri meşru müştehiyatının ibahesiyle süslendirmesine mukabil Risale-i Nur mevti o aldatıcı fani hayata karşı çıkarıp lezzet ve zînetinizi rizeber eder. der ve ispat eder ki mevt ehli dalalet için idam-ı ebedidir ve o dehşetli daracından kurtaran ve mevti mübarek bir terhis tezkeresine çeviren yalnız Kur'an ve imandır. İşte bunun içindir ki bu hakikat-ı muazzamayı mevtiye Risale-i Nur'da gayet mühim ve geniş bir mevki almış hatta ekser hücumunda mevti elinde tutup ehli dalaletin başına vurur aklını başına getirmeye çalışır. İkincisi ehli tarikatın ve bilhassa Nakşilerin dört esasından biri ve en müessiri olan rabıta i mevt eski sayidi yeni sayide radıyallahu an çevirmiş ve daima hareket-i fikriye de yeni sayide yoldaş olmuş. Başta ihtiyarlar risalesi olarak, risalelerde orabıta'yı keşfiyatı göstere göstere, ta ehli iman hakkında mevtin nurani ve hayatlar ve güzel hakikatini görüp gösterdi. Üçüncüsü, bu ayet cifir ve ebced hesabı ile her tarafta sayıda hücum eden üç çeşit mevtin temas zamanını ve tarihini aynen gösterip tevafuk eder. Demek ayetteki meyit kelimesinin efradından medar nazar bir ferdi ve cifirce onun ismi meyyit adedine tam tevafukla hususi işarete mazhar bir masadak Saidun Nursidir. Sabrinin sadakatinin bir kerametidir. Ben namazdan sonra bu tetimmiyi yazarken Sıddık Süleyman'ın Halefi Emin Sabrinin Evamen Meyten ayetine dair parçayı aldığını ve Ramazan'ın feyizinden onun izahı gibi nurlar istediğini gördüm. Ne yazdığımı Emine gösterdim. Hayretle dedi: bu hem sabrinin hem Risale-i Nur'un bir kerametidir. Bu ayetteki esrarlı müvazene-i Kur'aniye'yi düşünürken, Sûre-i Hud'daki فَاَمَّ fıkrasına karşı وَاَمَّ الَّذ۪ينَ سُعِدُوا cenneti'deki deki müvazene hatıra geldi ve bildirdi ki nasıl ki bu ikinci ayet ve birinci fıkra Risale-i Nur'un mesleğine, şakitlerine tam tamına manen ve cifirce bakıyor, öyle de فَأَمَّ الَّذ۪ينَ شَقُوا فَفِ النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَا ve وَشَه۪يقٌ Ayeti dahi, Risale-i Nur'un mu'arızlarına ve düşmanlarına ve onların cereyanlarının mebdeyine ve faaliyet devresine ve müntehasına cifir ile, tevafuk ile işaret eder. Şöyle ki, Yridun elyut bir u Nurallahi bir gibi ayetlerin bahsinde birinci şu ada 7-8 hayatın ehemmiyetle gösterdikleri 1316 ve 7 tarihi ki, Kur'an'a karşı olan suyi kastin mebdeidir. Fumdiğine Şaku cifirce aynı tarihi gösteriyor. Eğer şeddeli mim iki mim sayılsa 1357, eğer şeddeli lam, iki lam sayılsa, bin ki, bu asrın tagiyane faaliyet tarihidir. Her iki şeddeli ikişer sayılsa, bin üç seksen ki, la ya'lemul gâybe illallah, dehşetli bir cereyanın müntehası tarihi olmak ihtimali var. Fefinler i lehum fîhâ zefîrun ve şehîk ise, bin üç altmış bir. Eğer fefinnâr okunmayan ye sayılmazsa, 1351 tarihini eğer şeddeli nun asıl itibariyle bir lam bir nun sayılsa yine 1331 tarihini ve harb-i umumi ateşinin feryadu fizar içindeki yangınını göstererek cehennem ateşinde zefir ve şehik eden ehli şekavetin azabını haber verip ehli imanı fitnelere düşüren şakilerin hem dünyada hem ahirette cezalarına işaret eder. Aynen öyle de bu asra da zahiren bakan Esrarlı olan Sure-i Vessema'i Zati'l Buruc'dan şu ayetin: "İnnellezîne fetenul mü'minîne vel mü'minâti sümme lem yetûbû felehum azâbu cehennem ve lehum azâbul ifadesi gibi hem İstanbul'un iki harikâ kebiri hem harbi umûmînin dehşetli yangınını cehennem azabı gibi o fitnenin bir cezasıdır diye işaret eder. El hasıl bu ayet her asra baktığı gibi bu asra daha ziyade nazarı dikkati celbetmek için cifirce bu asrın üç-dört devresinin tarihlerine ve hadiselerine işaret ve manasının suretiyle ve tarzı ifadesiyle iki cereyanın keyfiyetlerine ve vaziyetlerine ima eder. Sabri'nin mektubu yoldayken ve gelmeden evvel o mektubun manevi tesiriyle bu ayeti ve meyten ayetiyle beraber düşünürken hatırıma geldi. Risale-i Nur bu derece kuvvetli işarat Kur'aniye'ye ve şakirtleri bu kadar kıymetli beşaret-i Furkaniye'ye ve aktapların iltifatına mazhariyetin sırrı ve hikmeti, musibetin azameti ve dehşetidir ki, hiçbir eserin mazhar olmadığı bir kutsi takdir ve tahsin almış. Demek, ehemmiyet onun fevkalade büyüklüğünden değil, belki musibetin fevkalade dehşetine ve tahribatına karşı mücadelesi cüzi ve az olduğu halde gayet büyük öyle bir ehemmiyet kesbetmiş ki bu ayette işaret ve beşareti Kur'an'iyede ifade eder ki Risale-i Nur dairesi içine girenler tehlikede olan imanlarını kurtarıyorlar ve imanla kabre giriyorlar ve cennete gidecekler diye müjde veriyorlar. Evet bazı vakit olur ki bir nefer gördüğü hizmet için bir müşhilin fevkine çıkar binler derece kıymet alır. İhtar. Geçmiş ve gelecek ayetlerin işaretleri yalnız tevafukla değil, belki her bir ayetin manayı i külliyesindeki cüz'iyat-ı kesiresinden bir cüz'i ferdi Risale-i Nur olduğuna imaen, münasebet-i maneviyeye göre cifri ve ebcedi bir tevafukla o münasebeti teyiden ve ona binaen hususi ona bakar demektir.